gamber bunları serbest bırakınız, ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz, buyurdu, sonra da Ahzab, 33.sur 46-47, Enam, 6.sur 19.